Açık Radyo'dasınız, 94.9 veya AçıkRadyo.com'dan da yayın yapan bir radyo. Türkiye'nin en topluluk radyolarından, belki de tek topluluk radyosu diyebileceğimiz radyosunda... ...10. destek projesi özel yayınında 10. senemizi devirmek üzereyiz. Ve gayet iyi gidiyor destek programımız. Ve dinleyicilerimizle sık sık buluşarak... ...bu şenlik havasına bambaşka bir muhabbette katmaya çalışıyoruz. Ve oluyor da bence. Şimdi saat 13.07 ve Artin Demirci stüdyo konuğumuz açıkla diyor dinleyicilerinden. Hoş geldiniz Artin Bey. Hoş bulduk. Evet. Bizimle olan yani... Beni daha önceden de tanışmış olduğumuzu şimdi arada şeye girmeden stüdyoya girmeden daha doğrusu mikrofonlar açık değilken konuştuğumuzda söylemiştiniz ama açık radyoyla olan maceranız diyeyim nasıl başladı bize ondan biraz bilgi verirseniz seviniriz. Ben ressamım e, ve e, atölyemde çalışırken hep radyo açık olur. E, sizi keşfetmem e, ilk zamanlarda şey oldu buldum ve hatta arkadaşlarım da şey yapmış olabilir söz etmiş olabilir ve ilk zamandan beri uzun uzun dinliyorum yani peki ben hemen bu noktada can alıcı soruyu sorayım sanatınızı olumsuz yönde etkilemiyor mu bu korkunç yayınlarımız hayır hatta müzik adamı arkadaşım Serdar Yalçın cızırtılı radyo günlerinde şey demişti Artın bunları böyle dinleme seçerek dinle çalışırken filan bir cd'ler getirmişti ama radyonuz o kadar güzel savaştan haz etmem kurşun asker dinlerim <gülüyor> at bilmem köy kökenli olmama rağmen at programları, her şeyi dinledim ve çok faydalandım. Şey diyeceğim, Buyur siz her şeye açık, her sese açık olduğunuz gibi ben de resim yaparken her şeye açık olmak istiyorum herhalde. Yani beni engellemiyor. Evet, yani aslında genel bir vizyonu, yani sanatsal alanda yaratıcılığı da kamçılayan bir tarafı olmalı bu çünkü daldan dala da çok atlayan bir e, radyo tabii. Yani 150'nin üzerinde her hafta program var ve bunların kapsadığı konuları e, saymaya başlasak e, bir saatimizi filan <gülüyor> alabilir. E, ama genel bir e, meraklı kitlesi için insanlar için e, ufuk açacağını düşündüğümüz için böyle bir ilk hatta adını da şey diye koyma, koymuştuk. ...radyonun ilk kuruluş yıllarında... ...bütün programlar baştan... ...bolca programla başlayalım dedik... ...Minestrone gibi bir... ...radyo olsun diye... ...içinde her türlü sebzenin, tavalın... ...filan bulundu... makarnanın filan... ...ve öyle de devam ediyor... ...ama bu sizin yani sanatçı dünyasından böyle olduğunu duymak da iyi bir şey yani. Ee, Valla ben e, bazıların işte o müzik adamı arkadaşım Serdar'ın ve hatta okuduğum kitaplarda ressamların e, şey konsantrasyon ister bu iş e, filan e, demelerine hiç takılmıyorum. Beni daha e, konsantre bir hale getiriyor önce reddedebiliyorsunuz bu ne ya bunu şimdi dinlemek istemiyorum diyorsunuz ama sonra kabul ettiriyor açık radyo her sesi <gülüyor> ve evet. salata da katılıyor evet. çok ilginç aslında ee, başından beri böyle bir şey oldu yani evet e, yani o, o, onsuz yapamıyorum harika <gülüyor> e, epey eski destekçilerimizden de birisi evet ya, onun... elimden geldiğince Bakın sizin İyi resim satarsam daha çok <gülüyor> <gülüyor> destek olmaya kararlıyım. Yeni serginiz ne zaman? <gülüyor> ben her yıl sergi açıyorum. Bu yıl pek bir şey belli bir programım yok. Büyük bir atölyeye taşındım benim için büyük olan. Hı hı. Şimdilik şey resim yapmayı düşünüyorum sadece. Sergi Hayır, tarihi ben, yok yani. Ben şey için sordum. Bu destekler artacak mı diye. Ser, ah, Seneye olabilir yeri, daha iyi olur. Yani sanatsal değil <gülüyor> ticari bir <gülüyor> çıkar merakından dolayı sordum. Peki bizim için getirdiğiniz parçalardan birini dinleyelim şimdi. Ne dinleyeceğiz? Natasha Atlas dinleyelim. Ben Hataylıyım. Hatay'da doğdum daha doğrusu. İstanbul'da yaşıyorum ama bizim oralara çok e, şey e, Arapça konuşulur filan. E, şey, e, memleket özlemi gideriyor bu Arapça bir ezgi duyduğumda. Natasha Atlas'ı da çok seviyorum. Evet, bu, akrabam gibi. Evet. <gülüyor> yani e, siz e, Hatay mı diyorsunuz? Antakya e, ismi kayboldu mu? E, hayır. E, eski hatta eski. Antakya e, çok Antakya denir aslında. Ee, ama işte o, işte Antakya'nın dışına çıkınca Hatay. <gülüyor> <gülüyor> yani çok çok eski bir uygarlığın merkezlerinden biri Antiyok, olan bir evet. değil mi? Yani evet, büyük evet. Bir hatta krallık ve imparatorluk gibi de bir şey var. Yaygın bir kültürel şey de olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ee, o Anlataş şey Atlas dinletiyoruz. Evet. Dinleyicilerimize, destekçilerimize o zaman e, lütfen siz kendi sesinizden de bir e, dinleyenlerden destek isteyelim. Evet, destek. isteyelim. Ee, destek numarası telefon numarası 0212 343 41 41. Evet. Tartin Demirci ile beraberiz Ressam ve Açık Radyo Dinleyicisi, destekçisi Uzun bir zamandan beri Ve kendisiyle Sohbet ederken memleketinin Havalarını hatırlatan Nataş Atlastan, Arapça bir parça Seçti bizim için Ve dinleyicisiz dinleyiciler için Bu arada da telefonlar çalıyor Şu anda da Dört boş hat var Yani bu demek oluyor ki Üç destekçimiz Bizim bu şarkıyı çaldığımız sırada, dinlettiğimiz sırada size, bize destek vermişler ve bu iyi bir dişi simgeliyor. Devamını, devamını diliyoruz. Evet. Artin Demirci ile beraberiz açık radyo dinleyicisi e, ressam ve aynı zamanda da Natasha Atlas kendi memleketi olan Antakya'nın Arap havasını da hatırlattığı için seçmiş olduğu bize de hatırlatmak için buna bu havayı koklatmak için diyeyim duyurmak için seçtiği parçaydı. Bu arada da e, parça çaldığı sıralarda sevgilisine Aşkı için yalvaran bir şarkı olduğunu da öğrendik Artin Bey'den. Sizin Arapçanız nasıl? Ee, pek bilmem. Orada yaşamadım. Ee, hiç bilmem hatta ama e, o şey e, demin de söylediğim gibi yatılı okul yıllarında öyle bir müzik dinlediğimde memleketime yaklaştım duygusu 50 yaşımda bile şey olur gelir bu dünyanın en duygudur. köklü şeyler insanlar <gülüyor> aslında bunlarla tabii kültürel şeylerini örüyorlar iç dünyalarını ve kurtulmaya İmkan yok. Üstelik kurtulmak için de bir sebep de yok. Yani. E, Tabii. Daha sayıcı e, bir hayat olmuş oluyor. Şey olmuş oluyor. E, kurtulmadıklarında da. E, daha kendileri oluyorlar bence. Evet. Peki şimdi e, biraz da yani eleştirel olarak e, bakmanızı istesek açık radyoya bir sanatçı gözüyle ne gibi eksiklikler görüyorsunuz biz yani bunları duymaktan da her zaman söylediğimiz şey, söylemeye çalıştığımız noktalardan biri yani o klasik standart olmuş klişe olmuş hatta eleştirilere açığız lafının ötesinde gerçekten kendimizi düzeltme imkanı verdiği için de ya hele böyle bu, bu kadar uzun zaman şimdi 18 yıza varan bir deneyim bu ve çok çalkantılı dönemlerden de geçti sayısız çam kırdık devirdik pek çok hata yaptık ama aynı zamanda da bir belli bir çizgiyi de korumaya işte bir toplumsal vicdan çizgisini diyeyim çok genel anlamıyla korumaya çalıştık müziklerimizde de çaldığımız müzik programlarında da çok geniş çeşitliliği olan çeşitli kültürlerin birbiriyle kucaklaşmasını ve irtibatlandırılmasını hede falan bir. ...tırnak içinde müzik politikası... ...ya da yayın politikası izledik diyelim... Ee, ...siz nasıl bakıyorsunuz... ...ve eleştirileriniz var mı gerçekten? Valla e, şey... E, ...her çeşit müzik dinliyorum... ...her çeşit düşünceyi... E, ...sizin e, radyoda... E, ...düşünceyle karşılaşıyorum... ...ve çok şey öğreniyorum... ...bildiğim şeyler olursa size telefon edip... ...eleştirimi yaparım ama şimdi... <gülüyor> ...bir dinleyici... E, ...hayranlığıyla, şeyiyle... ...radyonuzu dinliyorum... E, her zaman yeni bir keşif, yeni bir şey duyuyorum sizin radyodan. Onun için de çok mutluyum. Evet, çok teşekkürler. Biz de aslında işin fazla çaktırmıyoruz ama biz de diğer yani her zaman dinlemek imkanı yok ama arada kulağımıza çalınan bir şey olduğu zaman. Allah Allah filan diye kendi radyomuzdan da öğrendiğimiz çok şey yani bu yaşayarak öğrenme sürecinde bir tuhaf bizim içinde bir okul görevi de yaptığını söyleyebilirim yani bütün alanlarda bu böyledir zannedersem Ömer Bey yani resimde de bir şey önerirken bildiğiniz düşündüğünüz şeyi öğreniyorsunuz öğrenerek yapıyorsunuz ben resim yaparken mesela keşf şeylere açım bir, bir e, bildiğimi yapar bir durumda değilim. E, dış, dış şeyler ne verecek bana e, diye hep onlara teslim ederim kendimi. Evet. Sonra kararımı veririm. Evet. Yani önce bütün etkileşimlere <gülüyor> dışarıdan gelebilecek bütün şeylere pencereleri e, kapıları lazım, açmak lazım. Evet. Evet. Bu çok önemli bu söylediğiniz. Yani e, gerçekten bizim de Açık Radyo'da e, kimi zaman ihmal etmemize rağmen en çok üstünde durduğumuz şeylerden biri bütün pencereleri, bütün oluşumlara açık tutabilmek. Yani totaliter diyebileceğimiz tek doğrucu görüşler hariç olmak üzere her türlü görüşe ve sanat akımına ve müziğe açık tutmaya çalışıyoruz. Ne kadar başarıyoruz onu birlikte tabii değerlendiririz her seferinde ama çok önemli bu pencereleri açık tutma evet. hikayesi. Evet, e, bizim için çalmamızı, çalmamız için getirdiğiniz başka bir şey var mı Artin Bey? Aa gene o da e, Rolling Stone'dan e, Continental Drift. E, bunu da dinlediğimde güzel bir resim yapmıştım. Halbuki oyun oynamak da şey e, oynamak lazımdı. Bu da Kuzey Afrika e, ritmine yakın bir e, şeydi. Develerin çanlarını filan du, du, duymuştum filan ve gene kendi coğrafyama götürmüştü beni İngiltere'den o, o, veyahut da işte batıdan oldukları halde ama onların <gülüyor> çok önemli bir şeyi var biliyorsunuz değil mi bir dönem gidip çölde e, belediye müzikleriyle çok yakından Aa. temasları ve Fas'ta yanılmıyorsam ben Bayağı bilmiyordum mesela bunu. Öğrendim. Söylememişsiniz. <gülüyor> bir ara söylemişizdir herhalde. Şimdi ben tam ben o Fas'ın müziğinin adını unuttum onlara. Esin kaynağı olan gördüğünüz gibi mat vuruşluk yapmaya çalışırken bazı şeyleri de artık bu yaşta unutmaya çalışıyor. Yani önemli bir çok magreb müziğinin, evet. önemli bir Maghreb. müzik akımının bayağı onlar çömezliklerini yapmışlar. Hep beraber gidip çazırda oturup onlardan ustalarından ders aldıkları bir dönem var. Yanlış hatırlamıyorsam. Demek ki size oradan o, o esinti geri dönüyor tabii evet, batıya evet. doğru. Çok hoş bir seyahat bu aslında. Müziğin o Müzik ak akımının adını hatırladığım zaman muhakkak söyleyeceğim tabii radyodan bunu hemen not alıyorum. Ama Fas'ta sanıyorum evet. gerçekleştirdikleri evet. önemli bir dönem var. Bayağı oturup çömezlik yaptıkları <gülüyor> falan. E, batı'da da böyle bir terbiye var tabii. Yani ciddiye evet. al, yap, yaptıkları işi ciddiye alan insanların ne kadar bu it's only rock and roll diye şarkılar yapıyorlarsa... Evet. But we like it diyor işte Keith Richards yani bu rock'ın roll'dan başka bir şey değil. o da dırıbırıdır ama biz seviyoruz dediyse de o kadar söylediği kadar basit olmadığını o da biliyor biz de biliyoruz aslında işte böylece sizin resminize kadar yansıyan bu magreb rüzgarı gelmiş mağrabi evet o zaman Rolling Stone'dan dinliyoruz şimdi Stones'un parçasının adı neydi bir kez daha söylemişsiniz Continental Drift, evet, e, onu dinleyeceğiz. Artin Demirci bize bir de e, destek hattımızı tekrarlarsanız lütfen destekçilerimiz için. Destek hattı telefon numarası 0 212 343 41 41. Evet, bu arada da araştırmalarımız sonuç verdi ve Mert bize buldu. <gülüyor> Rolling Stones'un etkilendiği müzisyenlerin yaptığı müziğin adını Cucuka müzisyenleri deniyor. Böyle göçebe yanılmıyorsam yaşayan büyük ölçüde çok önemli bir kadim bir geleneği olan müzisyenler topluluğuyla epey bir aşır neşir olmuşlukları var. İşte bu da bize yansıyan. Böyle bir şey oluyor. Cucuka müzisyenleri evet, magrebde Bir de telefon numarasını ekleyeyim bunlara 343 41 41 ararsanız bu tarz malumat fırıçtlıklarla da karşılaşırsınız ama siz desteğinizi esirgemeyin lütfen. Continental Drift dinledik. Artin Demirci'nin Açık Radyo ve Açık Radyo dinleyicileri için seçtiği parçaydı. Ve Cucuka müzisyeninden etkilenmiş olduğunu da tahmin ediyoruz. Ben kendi payıma bu parçayı dinlememiştim ve çok esaslı buldum. Sağ olun onun için de. Artin Bey çıkıp Antakya'nın bir köyünden... Burada İstanbul'da, metropolde Açık Radyo üzerinde buluştuk. Evet. Siz. Çok teşekkür ederiz bize katıldığınız ve destekleriniz için de. Pek çok da birçok dinleyicimiz de sizin bu sohbetinizle, sizin yaptığımız bu sohbet sırasında bize destek verdiler. Onun için de ayrıca teşekkür ederiz ve bu beraberliğimizi 10. yıldayız. Nice on yıllara diye evet. noktalayalım yani. Eee <gülüyor> ve yüzyıllara diyelim. başkaları <gülüyor> devam ettirsin aynı. El, e, elbette, şekilde. elbette aslında çok doğru. Yani genç neslin önünde de hayli zorlu bir gelecek bulunduğu gör gözlemlenen genç neslin bu açık radyoyu bizim bizden devralıp götürmesinde çok büyük fayda var. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 10. Radyo Şenliği